Ali Bilge ile Ekonomi Politik Merhaba Ali Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Bu sefer kayıt yapıyoruz. Çünkü siz bu program da sırada uçakta olacağınız için önceden yapılmış bir kayıtla bu sefer yapıyoruz bu ekonomi politik programını bugün ele almak istediğimiz konuda konulardan en önemlisi Yüksek Askeri Şura tamamlandı Cuma günü ve Cuma günü haberlerde bitmişti o iş ve yaşın yansımaları nasıl olur diye biraz bunu konuşalım çünkü yıllarca bu Yüksek Askeri Şura yaş toplantılarını konuşmuştuk bunu büyük uzlaşma diye veren e, gazeteler de oldu mesela Cumhuriyet'in cuma günkü Cumhuriyet'te olduğu gibi Şura be Şura'da terfi ve atamalar için ortaya yol bulundu. Tutuklu generallerin de komutan yardımcısı yapıldı ve e, Kalyoncu'nun Bekir Kalyoncu'nun da önünün açıldığı haberi bu uzlaşma olarak verilmişti. Buna karşılık e, şeyde de taraf gazetesinde de mesela yaşta orta yolu buldular ama e, siyasi irade askerden gol yedi şeklinde bir yansıması vardı. Lale Kemal'in analiz yazısında aynı zamanda da e, Ahmet Altan da son askeri şura temizliğin o kadar da kolay olmadığını gösterdi. Hepimize bana sorarsanız sorarsanız Koşan Ere de yazık oldu diyordu. Siyasi iktidar Koşener'in emekliliği karşısında dik durdu ama askerlerin istekleri karşısında aynı sağlamlığı gösteremedi. Hatta askerin isteklerini yerine getirebilmek için kanunları çiğnemeyi bile göze aldı diyor. Yani orada da başka bir şike karşılaştık diyor şike üzerine bir konusunda bir yazı yazmışken. E, temiz, güvenilir, şeffaf bir askeri yapının kurulması şimdilik başka bir zamana ertelendi e, şeklinde de bir yorum vardı. Özellikle de Ergenekonsan'a İbrahim Şahin'in ifadesiyle gölgelendiği belirtilen Bekir Kalyoncu'yu jandarma genel komutanı e, yapılmasına e, hükümet tarafından yapılmasına itiraz vardı. Siz e, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şimdi Dünkü şura kararları ve yaşanan son 4 gün buna geriye dönüp baktığımızda sorunlu geçen 2009 ve 2010 şuraları çerçevesinde değerlendirdiğimizde böyle her şeyin çözüldüğü bir kararlar manzumesi beklemek yanlış olur. Ama şunu da söylemek mümkün. Türkiye'de ordu Hükümetin emrinde bir ordu olmadı yakın tarihimiz boyunca daha çok rejimin ordusu oldu hatta hükümetler rehin üstünde bir güç halinde yani Milli Güvenlik Kurulu askerlerin kararlarını gözetmeyen hükümetler neredeyse görevden alındı uzaklaştırıldı dolayısıyla bütün bu e, gelişmelere e, tarihsel bir perspektif içinde baktığımızda, fazla yada sadece Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı süresinceki gelişmelere baktığımızda, e, sivil inisiyatifinin alanını genişlettiğini e, söyleyebiliriz rahatlıkla. E, ama şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu bir süreç e, gerçekten 2002 e, ilk askeri şuradaki ...görüşmeleri geçen hafta aktarmıştım. Abdullah Gül'ün baş bu konu olduğu. Ve ondan 2009'a kadar gelişmelerde... ...yani bu askeri şura kararlarında... ...sivillerin adeta alınan kararları imzaladığı... ...bir tarihsel gelişimden geliyoruz. Yani bugüne kadar askeri şura kararlarında... ...hükümetlerin ciddi inisiyatifleri olmadı... E zaten e, yaş kanununa göre de e, Başbakan ve Milli Salonu Bakanı diğer orgenerallerle birlikte eşit düzeyde oy sahibi ve burada zaten sivillerin e, bir inisiyatifi söz konusu değil. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda e, önemli bir gelişme olduğunu söylemek mümkün ama e, asker-sivil ilişkileri modern bir demokrasindeki yerine oturdu demek son derece yanlış. Bunun ancak, yani ama 2011, e, 2009, 2010 ve 2011 e, Ağustos yaş kararları ve buradaki gelişmeler, Türkiye'de e, silahlı kuvvetler ve sivil e, irade arasındaki e, gelişmelerde çok önemli parametreleri oluşturacaktır. Ve burada da önemli bir mesafe alınmıştır. Şöyle bakalım, Türkiye'de işte e, bir askeri vesayet altında bir demokrasi düzenindeki gelişmelere baktığımızda Milli Güvenlik Kurulu, yaş ve askeri e, bürokrasinin kendisine çizdiği imtiyazlı alanların e, son 10 yıldaki durumuna bakalım. E, dolayısıyla burada e, bu mesafeyi, yaştaki bu gelişmeleri e, ne hafife almalıyız ne de e, asker-sivil ilişkileri e, ya da rejimi, e, ordu hükümetin emrine tamamen girdi e, diyebiliriz. Ama önemli bir e, sivil inisiyatif geliştiğini söylemek mümkün. Biz nerelerden geliyoruz buraya? E, yani e, programın konusunu çok çok aşan e, hükümet e, askerin politikasını onaylamazsa e, iktidarından olur, yüce divana kadar yolu olur diyen e, değerlendirmelerden buralara geliyoruz. Dolayısıyla e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, iktidarları süresi içerisindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda ve de sayısız darbe girişiminin olduğu, sayısız e, hükümet e, engellemelerinin yer aldığı ortamda bu genel kademesinde yer alan insanların her birinin sütten çıkmış ak kaşık olmadığını anlamak için kain olmaya gerek yok. E, ve hükümet de bu e, ilişkileri tanzim ederken e, bunları göz önünde bulundurmak durumunda. E, ama bu yaşın yansımaları en önemli ...noktalardan bir tanesi anayasa içerisinde vücut bulacak. Yani eğer yeni bir anayasa yaparsak... ...bu yeni anayasada askeri vesayete ilişkin... ...en önemli alanlardan biri olan yüksek askeri şuranın oluşumu... ...ve bunu buna, anayasada buna ilişkin yer alış biçimi... ...ve ondan sonra anayasadan sonra çıkarılacak yeni bir yaş kanunu ile... ...bu düzenleme söz konusu olabilir... Yani 1949 yılındaki düzenleme, bugünkü düzenlemeden çok daha ileri bir düzenlemedir. 1949 yılında Milliyet Solunma Bakanlığı'na bağlanmış, 1961'e kadar, 60'a kadar. Dolayısıyla askeri vesayetin Türkiye'nin üzerinden kalktıkça, hem daha iyi bir anayasa yapma ile karşı karşıya kalırdı. İyi bir anayasa yapmak, Askeri bu odakların Türkiye'nin idaresinde kimine göre 4. kuvvetin kimine göre 1. kuvvet halinde bulunan askeri bürokrasinin etkinliğinin yeni bir ile daha temiz bir sürece girmesi beklenebilir. Dolayısıyla 2011 yaş kararları içinde barındırdığı çatışmalarla bir yeni anayasa hazırlama sürecinde yansımalarını olacaktı. Nitekim bugüne kadar e, siyasi siyasetçiden duymadığımız, e, işte ana, a, başbakan yardımcıları Arınç ve Bozdağ'ın açıklamaları e, ve genel olarak kamuoyunda e, bu meselenin tartışılmadığı nokta kalmıyor. Bir yandan da davalar sürüyor. Tabii ki bu davaların e, sonuçlanmasına göre de, sonuçlanmalarına göre de. Ee, pek çok husus belirginleşecek ve açıklığa kavuşacaktır. Ama yani Türkiye'nin e, siyasi denkleminde e, şunu söylemek çok rahatlıkla mümkün, e, askerin etkinliğinin, e, ordunun hükümetinin e, emrinde e, yer alma sürecinin de önemli bir mesafe e, alınmıştır. Bununla birlikte tabii yani e, askeri vesayet, yeni bir anayasayla, ortadan kalkabilir ama e, yaklaşık 80 yıldır e, böylesine çok önemli bir rolü üstlenmiş e, gücün e, Türkiye'deki e, sadece e, pek çok e, yasa, e, yönetmelik, tüzük, karar içerisindeki konumunun da gözden geçirilmesi gerekir. Her şeyden evvel e, bu alanın şeffaflaşması gerekiyor ve e, bu alan şeffaflaştıkça e, ve de e, yaş gibi, MGK gibi, e, yargılama usulleri gibi hususların e, olması gereken düzene kavuşturduktan sonra biz ancak ondan sonra e, Türkiye'de askerin e, sivilin e, e, emrine girdiğini söylememiz mümkün olabilir Dolayısıyla hem Milli Güvenlik Kurulu'nda hem yaşta hem de askeri tüm e, mevzuatta e, pek çok düzenleme yapılması gerekir. Ve her şeyden evvel e, mali ve idari denetiminin e, şeffaf e, ve parlamentonun önünde e, hesap verilebilir olması gerekir. E, ben bu süreci hızlandırdığını ve hızlandıracağını da düşünenlerdenim. Evet yani Milliyet Gazetesi'nde de şey Fikret Bila yazmıştı. İyi bir başlangıç oldu diye yani şeyin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tutuklu generallere böyle bir temdit süre uzatma kararını alınmasının da uzatmaları olmasaydı yani Genelkurmay Başkanı zor bir başlangıç yapardı. İyi başlangıç oldu demiş. Onu yansıtıyordu Milliyet ama Tabi burada bazı şey sorunları da var onların üzerinde hiç durmazsak böyle bir sadece siyasi açıdan bakılsa belki bir orta olduğu söylenebilir. Ama e, gerçekten de kurallarla ilgili biraz zorlama yapıldığı da gözüküyor. Yani Lale Kemal'in analizinde de söylendiği gibi e, bu... Personel yasasının 65. maddesine aykırı olmasına rağmen terfi etmeleri öngörülüyordu. Ama yeni yaş kararlarına göre temdit alınca, yani bulundukları rütbede bir yıllığına süreleri uzatılınca kıyak diye tırnak içinde adlandırılan bir görev süresi uzatılması oldu. Bunun personel yasası, askeri yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel yasasının belli maddelerine 49 D fıkrası ya da eee temdit orada mesela 47 ile sınırlanıyormuş. Temdit edileceklerin sayısı halbuki 39 şey 49 general temdit almış. Burada bir değişiklik var yani. <gülüyor> bir de personel kanunun askeri personel kanunun 65. maddesinin birinci fıkrasına dahil edilerek tindit alınmış ama bu da subay sicil yönetmeliğinin belli maddelerine raykiri deniyor evet yani ve şey demişler yani askeri sistemde hukuk rütbeye göre işletiliyor düşük rütbelilere gelince kapının önüne koyuyorlar demiş bir askeri yetkili generallere amirallere gelince hiçbir şey yapılmıyor denmiş böyle bir şey. ya Burada anormallik olduğu muhakkak evet. Lale'nin yazdığı yani e, şimdi yakalama emri olan adamı şey yapıyorsunuz değil mi? Evet. Yani, garabet bir durum yani. E, dolayısıyla yani burada anormallik var ama şöyle e, biz kronoloji içerisinde baktığımızda ...bütün bu anormalliklerin konuşulmadığı bir dünyadan... ...önünüze getirip imzalıyordunuz. Evet, aynen öyle. Yani böyle bak baktığınızda mesafenin alındığını görüyoruz. Ee, ve bundan sonraki süreçte de... ...yani e, aslında geçen haftaki konuşmamızda... E, ...işaret ettiğim bir husus vardı. Yani Mart ayında hükümetin kanun hükmünde... ...kararname e, yapma yetkisine dair bir kanun çıkarttı. Mart'ta meclise geldi, Mayıs'ta çıktı... Bu hükümetin elini çok güçlendiren bir husustu. Demek ki, yani ben e, pazartesi konuşmamızda belirttiğim hususta hükümet o silahı kullanmadı. Yoksa bunları çözerdi. Evet, çözerdi. Yani kanun kararnameyi elinin altına aldı e, ve onu bir maddeyle hem e, yaş kanununda hem Silahlı Kuvvetler Personel Kanunda yönetmeninde neyse Yapacağı değişikliklerle bu mevzuatlar arasındaki uyumsuzluk, e, şimdi detayına girmek istemiyorum. İşte evet. Tutuklu generaller Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurdular biliyorsunuz. İki şeye göre, yaş kararlarının e, onay süreci ve geçerliliğiyle, karar süreciyle Personel, e, e, ...silahlı kuvvetler... ...personel kanunun işleyişinde... takım farklılıklar olduğu ortaya... E, ...bu dökülmüştü bu... E, ...askeri yüksek idare mahkemesi kararlarıyla... ...dolayısıyla yani hükümet... E, ...bu anlamda kanun hükmünde kararname... diye bir maddeyle çıkarabileceği bir... E, ...kararname ile... ...bu tür sorunları... E, bu ...ortadan kaldırabilirdi ama... ...demek ki bu silah kullanmıyor... ...o da yani oradaki dengelere... ...evet burada zedelenen... E, ...anormalliler var... Ee, ama biz ne anormalilerden e, geliyoruz. Yani e, evet. baş, başbakana e, sana bunu e, ödetiriz diye, e, diye hitap edebilecek e, askeri şura kararlarından buralara geliyoruz. Yani meseli hep böyle çok şeyde büyük bir e, e, mesafe alındığı ya da hiçbir şey alınmadığı şeklinde görmemek lazım. E, önümüzdeki dönemde anayasa ile birlikte özellikle Yeni bir anayasada askeri vesayetin artık ortadan kaldırılması Türkiye'nin en önemli gündem maddesi. Çünkü Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına artık sivillerin karar vermesi gerekiyor. İç güvenlik, dış güvenlik tehditlerine sivillerin karar vermesi gerekiyor. Askerlerin dizayn ettiği bir Türkiye'den, sivillerin dizayn ettiği bir Türkiye'ye gitmek istiyorsak, bu silahlı kuvvetler gücünün Türk siyasi hayatında, idari hayatında, Hayatın içerisinde her şeyi belirleyen bir güç olmaktan çıkması en temel sorunların çözümünde bile bir elastikiyet, rahatlama getirecektir. Bunların en başında da Kürt sorunudur. Yani yeni anayasa Kürt sorunu ve askerin sivil denetim altına girmesi hep birbiriyle ilişkili hususlardır. Dolayısıyla burada şunu göz ardı etmemek lazım bir diğer hususta, yani bu e, bu yeni ordunun üst kademesine gelen insanlar e, ile 20, 28 Şubat'taki generalleri falan biraz karşılaştırmak lazım. Bunların soludukları dünya ve Türkiye iklimine bakmak lazım. E, ve onların karşılaştıkları sorunlar e, ve e, karşılaştıkları e, moz, e, yanıtlarla e, çok daha farklı e, şeyleri soluduklarını da görebilirsiniz. Sonuçta bu şu anki kademedeki kişiler soğuk savaş sonrası general olan kurmaylardır. O iklimde generallik rütbelerine gelen kişilerdir. Daha farklı bir Türkiye'ye bakabilirler. Bir diğer husus da ben bundan sonraki adımda yansımalarında açıkçası şeyi görmek durumu. Yani Bu aynı zamanda... Ee, bu Ergenekon'du, Balyoz'du darbeler gibi konularda iki genelkurmay başkanı, e, Büyük Anıt Bey İlker Başbuğ'a e, uzanan, artık uzanıyor, oralara doğru yaklaşıyor e, bin, bir anlamda e, bunun da bir pazarlığı var bu e, anormaliler içerisinde bunların da olduğunu önümüzdeki günlerde anlayabileceğiz çünkü bu e, şu ana kadar ee, bu süreçte gözaltına alınmayan ya da tutuklanmayan e, Genel kumay başkanları var. E, Kuvvet komutanları var. E, Kuvvet komutanları oldu. Dolayısıyla yani bütün bu 10 yıl içerisinde sayısız darbe teşebbüslerinden Genel kumay başkanların haberi yok muydu? Çok bunlar, zor böyle olduğunu düşünmek yani. Evet. Yani bu, bunlar böyle şey değil. Bu kadar e, o general... E, sınıfının %10-15'i tutuklu sanık vesaire durumda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu gelişmelerin bir kere geniş bir askerin yeri hususunda tartışma alanını daha da genişletmiştir. Evet yani gerek bu internet siteleri meselesinde anlı kara propaganda işte neyse adı o. Onla ilgili davada genel kurma eski genel kurmay başkanlarına kadar uzanmakta olduğu görülüyor son <gülüyor> şeylerde gerekse de aynı şekilde bu Şemdinli de iyi çocuklardır diye evet. suçluların korunmasına giden yolda da eski genel kur o zamanki kara kuvvetleri komutanı olan şeye de kişiye de sonradan da genel kurma başkanı olan kişiye de uzandığı da uzanacağı gibi bir şey de var. evet. Dolayısıyla yani bütün bu koridor içerisinde bakmamız lazım. Biz önümüzdeki işte sonbaharla birlikte yeni anayasa tartışmalarının gündeme geldiği Kürt sorununda inşallah yani bir aklı akıl tutulmasından kurtulunduğu bir dönemece gelindiği ortamda askerin bu konularda iradesi ki Türkiye'de biz anayasaları hep asker iradesiyle yaptık bugüne kadar. Evet. Yani <gülüyor> e, dolayısıyla bu e, iradenin e, azalması, e, sivillerin kendi inisiyatifle bir anayasa yapmayı başarmalarının önü açılması açısından da önemlidir. Aynı zamanda Kürt sorununu çözmek için. Çünkü bu sorunlar bugüne kadar Türkiye'de e, büsünüyle askerin belirlediği kurallar çerçevesi içerisinde, bakış açısı çerçevesinde çözümlenmeye e, çalışıldı. Ve çözümlenemedi. E, bugün gelinen noktada e, bu anlamında bir mesafe alındığını söylemek bir Tabii ki kendi içinde e, ciddi çelişkiler e, barındırabiliyor e, bu tür kararlar. A açıkçası bunun bir nedeni de biz e, o dünyayı çok şeffaf göremiyoruz bu tartışmaları. E, bilemiyoruz. E, Dolmabahçe görüşmesini bilemediğimiz gibi. Bir gün e, dönemin Genel Kumay Başkanı Büyük Anıtı ve Başbakan Tayyip Erdoğan Dolmabahçe görüşmesini ki eşlerimize bile söylemedik dedikleri doğma marça görüşmesinden açıklarlarsa bu tür meselelerin nasıl döndüğü hakkında fikir sahibi olabileceğiz. Dolayısıyla e, yani bu bağlamda böyle ne moral bozucu ne de e, düğün bayram edici e, bir şekilde bakmak gerekir. Bence ama e, Türkiye'de e, sivillerin e, alanını genişlettiğini söylemek mümkün. E, bu Aynı gün iki çelişik kararlar şey oldu. Biri de ekonomi de oldu. Yani daha doğrusu yaş kararlarında bazı beklentilere uygun kararlar çıktı. Bazı beklentilere de uygun olmayan kararlar çıktı. İşte kalyoncu meselesi gibi ya da tutuklu generallerin sürelerin uzatılması gibi. Aynı gün Merkez Bankası da bazı kararlar aldı. Bu da Türkiye'de iktisadi kamuoyu nak içinde piyasalar tarafından benzer şekilde e, algılandı. Yani çelişik kararlar şeklinde algılandı. Evet, U dönüşü, U dönüşü. Ö, ö, deniyor. Mesela Erdal Sağlam da Radikal Gazetesi'nde evet. öyle yazmıştı. U dönüşü şoku diye yani e, Merkez Bankası'nın çok kısa süre öncesine kadar tüketimi e, sınırlandırmaya yönelik şeyinden e, tavrından sonra birdenbire harcamaları teşvik için aldı sürpriz kararlardan bahsediliyor. Ya şimdi öyle sularda yüzüyoruz ki bu askeri meseleler de öyle. Yani e, dolayısıyla böyle birbirine çelişik şeyler. Yani mesela tüm dünya ekonomisi e, şu anda yani yaşayanların e, gördüğü en büyük bunalımını yaşıyor. Evet. Ve de gerçekten bir küreselleşme Sürecinin en büyük bunalımını yaşıyor. Ve çok değişik sular. Yani Daron Acemoğlu'nun bana söylediği bir şey vardı. Ee, yani Daron Acemoğlu da Türkiye'li e, bir e, çok önemli MIT'de bir iktisatçımız. Ee, Türkiye'li bir Ermeni, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ne yapmayacağımızı biliyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz demişti dünya ekonomisi. Böylesine belirsiz sularda yüzülüyor. E, belirsiz sularda yüzerken şu hale bakar mısınız? Amerika batağının önünde bir de lider bir ekonomi de kayboldu, yok oldu. Motor güç, öncü güç bir ekonomi. E, herkes ona bakıp kararlarını alıyordu. E, Avrupa büyük bir krizi yaşıyor. E, durgunluğun eşiğine girmiş. E, şimdi böyle durumlarda Merkez Bankaları ekonomiyi yönetmek, askeri şura kararları gibi kararlar almayı da getirebilir. Yani bir yandan temdit edersin, bir yandan e, genel cuma başkanı ikinci plana itebilirsin. Birbiriyle e, şey kararlar çıkabilir, e, karışık kararlar çıkabilir. Şimdi Merkez bankası da e, bir yandan bir hafta önce e, ekonominin ısındığını e, söyleyerek ve cari açığın yüksekliğini e, işaret ederek e, faizler konusunda ondan sonra ve ekonomik politikalar hususundaki söylediklerinin tersi bir durumla karşı karşıya ama bu tür durumlarda olur evet. yani bunu böyle çok ayet usulü görmemek lazım ekonomik bunalımların olduğu zamanlarda iktisat politikası üretirken bir daha önceki ayetlere bakamazsınız. Evet. Ne yani şeyde yüksek askeri ile ilgili olarak tutuklu 14 general için ne terfi ne emeklilik kararı çıktığı gibi burada da ne dur. <gülüyor> <gülüyor> yani bir yandan bazı kararlarıyla cari açığı finanse yani açığı önlemek istiyorsunuz. Bir yandan %50'sini Avrupa'ya satıyorsunuz ürettiğiniz ihracatınızın evet. %50'si. Oranın durgunluğu sizi mahvedebilir. Hem yani bütün hedefleri tutturabilmek gibi aslında Merkez Bankası'nın yaptığı yani böyle bir şeyin başarılması iktisat açısından dahice bir şey olur da yani bütün bu hem durgunluğu çözeceksiniz hem cari açığı enleyeceksiniz hem TL likiditesini sağlayacaksınız hem dövizde sorun çıkartmayacaksınız. Bütün bu e, meseleleri e, büyüme ışığında yürüteceksiniz. Evet ee, her zaman olduğu gibi Nasrettin Hoca fıkralarına uygun şekilde he, siz daha haklısınız tabii. Evet yani <gülüyor> ama zor bir dönemden geçtiğimiz muhakkak, muhakkak. yani merkez bankaları açısından da alışılagelmiş e, yaklaşımları yani birbirinden terk edebilirsiniz. E, değişik kombinasyonlar kurabilirsiniz. Süremiz e, galiba bitti. bitti. Evet yani bu ya yani eklemek istediğimiz bir şey var mı? Yok. Ben yani bu daha devam edeceğiz Edeyeceğiz, ekonomik tabii. kararlara, e, onun yansıma Peki çok teşekkür ederiz Elbey. Peki. Görüşmek. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo Program Destekçisi olun